Selamünaleyküm arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar sesim geliyor mu? Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. E, i̇ki haftadır söylüyorum derslerimizi 9.30'da yapacağız diye. Onun için e, inşallah bundan sonraki haftalarda da kendinizi ona göre ayarlarsanız sevinirim. Derslerimiz 9.30'da olacak inşallah. Bu akşamki dersimiz Carullah Ezzemahşeri'nin El Keşşaf isimli tefsir tarihinde çok önemli yeri olan yazıldığı tarihten sonra tefsir literatürünün, kendi görüşlerini kabul etse de etmese de bütün müfessirleri hemen hemen lehde ya da aleyhte etkilemiş bir müfessir. Müfessirimizin tam adı Ebu'l-Kasim Mahmud bin Umar Carullah Ezzemahşeri. Harez'in bölgesinde doğmuş Carullah Ezzemahşeri Arap değildir. Muhtemelen Farisi kökenli ya da Türk kökenlidir. Hiç evlenmemiş, onu söyleyelim. Ee, kendi köyünde başladığı eğitimine Buhara, Merv, Horasan, Harezm yani e, bugünkü Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz ülkelerin olduğu bölgede doğmuş. Eğitimini oralarda almış. Daha sonra Mekke'ye geliyor ve Kabe'nin yanında bir evde yerleşiyor. Bundan dolayı da e, Carullah yakabını almıştır. Carullah Allah'ın komşusu demek. Yani e, Kabe'nin hemen yanında bir evde oturduğu için ...böyle bir lakap almış. <gülüyor> Kitabe'nin eski bir görevini görüyoruz burada. Evet. E, Ciharullah Mekke'den Harezm'e dönerken... ...Cürcan... ...denen bölgede... 71 yaşlarındayken vefat etmiş. Ve orada... ...gömülmüş... Bugün İran sınırları içerisinde kalan bir yer burası. Taberiye Gölü'nün altında. Carullah'ın en meşhur olduğu sahab, belki de Belagat sahası denilebilir. Esers-ül isimli eseri, Belagat'ta çok önemli bir eser. Aynı şekilde El-Fa'ik fi garib hadis Hadis'te, Hadis sahasında, Garibül Hadis sahasında yazılmış önemli bir eser. Ama Zemah asıl şöhrete kavuşturan eser, Keşşaf olmuştur. El-Keshâfü an haqa'iki gavvân-ı tevîl ve ayyûn-ü fi hücuhu isimli. Bu eseri, onu tefsir tarihinin en önemli fesirleri arasına yazdırmıştır adını. Ondan sonraki en önemli eser de Esersul Belagadır diyebiliriz. Bu dönemde El-Kiyya El-Harrasi'nin tefsiri yazdığını görüyoruz. El-Bagabi'nin muhissünle lakaplı El-Bagabi'nin mealim-i temzili. İbni El-Enderüs'inin El-Muharrarul Veciz'ini görüyoruz. Arkadaşlar İbn Atiye ile ilgili şunu söyleyelim. Doğu'da Zemahşer'i neyse Batı'da da İbn Atiyye odur denilebilir. Batı derken özellikle Endülüs ve Marib. O coğrafyayı kastediyorum. Zemahşer'i nasıl kendisinden sonra tefsir yazan her müfessiri etkilemiş, yani kendisinden müstani bırakmamış ise, İbn-i Atiyyel Endelüs'ü de Batı'da yazılan tefsirler için onun eseri El-Muharrır Becis hakikaten çok önemli bir eser olmuş. Mesela İbn-i Atiyye'nin e, İbn Atiyye El-Muharrır ve Cîz'inden en çok etkilenen müfessirlerden birkaçını söyleyin desem kimi söyleyebilirsiniz? Özellikle en lüsru müfessirlerde hepinizin bildiği meşhur bir tefsir o da. Kurtubi'nin tefsiri arkadaşlar. Kurtubi'nin el Ahkam el kuranı esas itibariyle İbn-i el El-Muharrarul-Vecizliğine dayanır. Kurt-i Bi El-Muharrarul-Vecizliği esas almış ama onun üzerine tabi özellikle fukih konularda epey bir tavsilat vermiş. Zemah önce mutezili müfessirlerden kimler yazmış? Ebu Ali el-Jübbâi, Ebubekir el-Esam. Ebu Müslim el bunun tefsirlerini Fahrettin Errazi'nin tefsirine borçluyuz. E, çünkü kaybolmuş bunun tefsiri. Sadece Fahrettin Errazi'nin tefsirinden naklettikleri kadarıyla biliyoruz. Kadir Abdülcebbar, er Rumani ve nihayet Zemahşeri. Zemahşeri ile Mu'tezile'nin fikri manada, ee, son önemli eserini verdiği belki söylenebilir. Yani zemahşeriyle tabiri caizse çok güçlü bir fener yakmışlar. Ama çok kısa bir süre sonra ondan sonra tamamen mutezile ışığı sönmüştür denilebilir. Carullah'ın olduğu dönemde de zaten e, mutezile güçlü değildi. Carullah'ın e, biraz makam mevki edilmesi Mekke emirine borçludur. Cağırullah bunun. Dönemin Mekke emiri mutezili görüşleri benimseyen birisiymiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Zemahşeri'nin tefsirli ağırlık olarak bir dirayet tefsiridir. Bir ay tefsirlerinde olan şeyler neyse bunda da fazlasıyla var. Topuralara geçelim. Zemahşeri Hanefidir. Onu da söyleyelim. Yani Mutezilli olan alimlerin hemen neredeyse tamamı Hanefidir. Onu bilelim. Yani aklı en fazla kullanan mezhep olması Hanefi e, hasebiyle Hanefiliği kendilerine uygun bulmuşlar. Ee, bu tefsirde mutezileyi savunmak üzere haliyle epey gayret sarf etmiştir. Bazen tabi zorlama yorumlar yaptığı görülmektedir. Ee, İnkulte fe kulte in kultü şeklinde bir diyalog halinde. Şöyle sorarsan derim ki cevaben mahiyetinde. Bu üslubu e, müfessirler arasında en yaygın bir şekilde kullanan kişinin zemahşeri olduğunu belki söyleyebiliriz. <Gülüyor> tezilenin beş aslı var burada. Tevhid, Adalet, Menzile, Beynel, Menzile, Yeteh'in, Vaad, Emri, Bilmahrül, Nehya'nın, Hünkar. Bu kaidelerin dışına çıkmamış zemahşeri. Zemahşeri. Zemahşeriye arkadaşlar, pek çok müfessir ve alim tarafından itirazlar gelmiş. Bunlar arasında İbnül i yazdığı haşiye önemlidir. İbnül i Müneyyir, itizali fikirlerini tek tek tespit ederek tabir caizse nokta atışı yapmış. ve çok ağır bir dille eleştirmiştir. İbnül i bu eseri üzerine bir doktor adızda yapıldı, Türkiye'de izleyenler tarafından basıldı. Kadıyaz, Ebu Hayyane Lenderusi, İbn-i Teymiye, Ezebi, Tacuddin Es-Sübki, Taküüddin es oğlu, i̇bn Hacer El Eskalani gibi alimler keşaf okumayı caiz görmemişlerdir. içindeki muteziri fikirlerden dolayı. Över Nasuhi Bilmen de diyor ki, İl ilmi kelamdan bir hakkın behresi olmayanların keşaf tefsirini müteala etmeleri ihtiyata münafidir. Yani kelam ilmini iyi bilmeyen kimseler keşrafı okumasın diyor bir takım e, mutezili fikirlerden etkilenmemesi için. Zemahşerî mukaddime ile başlıyor tefsirine. Burada Babur ül ala e tefsir diyerek tevil yapmanın e, caiz olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Zemahşerî'nin tefsiri üzerine yapılmış şerhler var. E, bunlar arasında en hacimlisi ve en önemlisi Al-Tîbi, Al-Dimeşki, Şeref-ü Al-Hüseyin bin Muhammed, Al-Tîbi, Al-Dimeşki'nin Fütuh-ül-Gayb, Fil-keşfü'an, Kıda'ir-Rayb. İsimli eseridir. 17 cilt, bayağı hacimli bir eser. Evet, metni okumaya geçelim. Ancak biraz büyütmeye çalışacağım metni. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. "و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين İsra Suresi 23. ayeti kerimenin. Rabbin kendisinden başkasını kulluk etmemenizi emretti. "وبالوالدين احسانا" da anne babaya ihlik etmenizi emretti. "ايمّا يبلغن عندك الكبر onlardan herhangi birisi senin yanında yani sağlundayken, sen hayatdayken yaşanırlarsa o kila ya da her ikisi, falate kullhuma uffin, onlara öf bile deme, falaten harhuma ve onları azarlama ve kullhuma kabulün kereime ve onlara güzel söz söyle, vakfi ulahuma cenan hazzuli rahmeti ve onlara alçak gönüllü bir şekilde yaklaş, merhamette şefkat yaklaş صغيرا, ve kullar bir hamhuma, kema rabbi yani sabihra bedeki Rabbim onlar ben küçükken beni yetiştirip büyüttükleri gibi, terbiye ettikleri gibi sen de onlara rahmetinle Muhammed'e eyle. Ve kadâ rabbuke. Şimdi burada kadâ ne demektir? <gülüyor> Bu önemli Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Kada Rabbuk ifadesinde kada ne demektir? Burası önemli. Neden önemli? Kada mesela takdir etti anlamına da geliyor. Takdir etti. Kaza, kader manasında. Şimdi bu ayetle ilgili kıraat bilgilerine baktığımız zaman mesela bunun ve vassâ şeklinde olduğu İbn Abbas'tan nakledilen bilgiye göre aslında ve vassâ şeklinde olduğu ancak musaf yazılırken noktalama ve harekeleme olmadığı için o vavın kuyruğunun sada bitiştiği ve daha sonradan da bunun kada diye anlaşıldığı söyleniyor bazı rivayetlerde ancak e, Ebu Hatim al-Razi er bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bunu kabul edersek kafirlerin eline bir koz vermiş oluruz Kur'an'ın tarifiyle alakalı diyor. Böyle bir tartışma var kada kelimesiyle alakalı. Yani vassa ve biha İbrahim beni ve Yakub olduğu gibi kelimesi ile gelmiş ayette diyor İbn Abbas. Daha sonra da kada'ya çevrilmiş müstensihler tarafından diyor. Şimdi kada emara manasında mı yoksa kaddera manasında mı? Takdir etti manasında olursa, bakın bu önemli. Neden önemli? Ee, vahdeti vücut anlayışını savunanlar, Kur'an-ı Kerim'de ilk getirdikleri ayet onların bu ayettir. وقد ربك الا تعبد الا اياه diyorlar ki Rabbin kendisinden başkasına kulluk edil memesini takdir etti yani ondan başka kimse yok ki kulluk edilsin dolayısıyla bu vahdet-i vücuda delalet eder diyorlar ancak kadayı burada bu manada alacak olursak yani Allah böyle hükmetti, Ondan çünkü ondan başka bir ilah yok, ondan başka bir gerçek varlık yok manasında alırsak, kadayı kadra manasında alırsak, devamındaki ve bir valideyn ihsanında de şunu çıkarmamız gerekir, yeryüzünde kimse annesine babasına kötülük yapamıyor, yapmıyor, yapamaz sonucunu çıkarmak gerekir. Ama bu mümkün değil, vakaya mutabık değil netice itibariyle buradaki kada, kaddere manasında değil olamaz. Çünkü Allah'a kulluk etmeyen bir sürü insan var. Annesini babasına iyilik etmeyen bir sürü insan var. Burada kada emara manasındadır. Onun için Zemahşeri bunu ifade etme gereğini hissetmiş. وَقَدَى ve وَاَمَرَا emra'n maktu'an bihi. Yani kesin bir şekilde uygulanması gereken bir hüküm olarak emretti. Yani emeradan daha tekitli bir ifade demek ki bu. Neye hükme neye emret, neyi emretti? Neye emretti? "En la kulluk etmemenizin. Buradaki "ella" nereden geliyor? "En la". "En" artı "la". Onun idgamlı hali "en muthassira tu" ve en la de ki en ve la O da nehidir. Ya da ev bir en la ta'budu bir b takdirini yapacağız bir en la ta'budu şeklinde. Ve bil vâlideyni Ve anne babaya iyilikle. Ve bil vâliden ihsana'yı nereye bağlayacağız? diye şeriye sorduğumuzda zaman diyor ki ve ahsinu bil vâlideyni ihsana. Ha ve bil vâlideyni ihsana demek ihsinu bil validaini ihsana demektir. Orada gizli bir ihsinu emri vardır. Ev bi entursunu bil validaini ihsana. Elhamdülillah. ya da bi en tuhsinu bil validaini ihsana. <gülüyor> <Elhamdülillah. gülüyor> e, bi ihsana demektir. Yani Emir takdir etmeyiz de yine en e, e, <gülüyor> en tühsin o şeklinde e, bir fiil takdir ederiz. Bu da Mastır müevvel haline gelir daha sonra. Evet, fe'in kulte. Burada bir bölüm atlanmış. Zemahşerî soruyor şimdi. Ma ma'na indeke Ayette indike geçti ya onlar senin yanında yaşlanırlarsa orada senin yanında ne demek? Huwa en yekbura ve ya yani onların yaşlanmaları ve pirifani haline gelmeleri aciz hale gelmeleri ve <gülüyor> ve kellen ala veledihime. O kelime kellen diye okuyacağız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de geçer hafız olanlar bilir. Ve kelle ala mevlahu diye bir köleye örnek verilir. Yani bir iş yapamayan, bir iş tutamayan, beceriksiz. Elinden bir iş gelmeyen anlamında. Ve kana ala Yani çocuklarına muhtaç hale gelmişler artık. Elleri ayakları tutamaz olmuş, iş göremez olmuşlar. Onlar Lâ kâfil lehumâ yani onlardan ondan başka yani çocuklarından başka onlara bakacak kimse yok fhumâ 'indehu fî beytihi ve ken o ikisi annesi babası bu çocuklarının evindedir ya da onun gölgesindedir onun himayesindedir ve zâlike اَشَقْقُ عَلَيْهِ وَاَشَدُّ اِحْتِمَالًا وَصَبْرًا Bu da onun için zordur yani o çocuk için sabretmek, tahammül etmek zordur bakımını üstlenmek. <gülüyor> Allah kimseyi tabi o duruma düşürmesin ama yani bakıma muhtaç kalmak da kötü. Bir yakınını o şekilde bakıma muhtaç halde bakmak da kötü. Suriyeli bir arkadaş daha gencecik 24-25 yaşlarında. Hanım'ı 4-5 ay evvel bir doğum yaptı. 4 yaşlarında bir kızları vardı. İkinciye de bir oğulları oldu. Doğundan bir hafta sonra filan kadıncağız gencecik daha yani 24 yaşlarında filan bir beyin kanaması geçirdi. Ondan sonra komaya girdi. Ve halen dahi kendine gelemedi. Şimdi evine götürdüler. Hastaneden aldılar ama ne konuşabiliyor ne hareket edebiliyor. Yani bundan sonra 24 yaşındaki bir kadıncağız gencecik bundan sonra hayatı boyunca yani yaşayan bir ölü, yatan bir ölü olarak hayatını idame ettirecek. Tabi bu ailesi için de zor yani. Allah kimseye o durumlara düşürmesin. İşte böyle bir duruma düş gelmiş ise anne baba, ona bakmak da zordur diyor. وَرُبَّ مَا تَوَلَّا مِنْهُمَ مَا كَانَا يَتَوَلَّيَانِ مِنْهُ فِي حَارِ الطُّفُولَةِ Ve e, kendisi çocukken, bebekken, annesi babası, ona nasıl bakıyorlarsa bu çocukları da belki aynı şekilde onlara bakmak zorunda kalabilir. Mesela altını bezlemek gibi. فَهُوَ مَأْمُورٌ بِاَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعْهُمَا وَطْعَةَ الْخُلُقِ وَلَيْنَ الْجَانِبِ وَالْإِحْتِمَالِ bu kişi bu evlat anne babasına wat etel kulukiy yumuşak kuyuluk wat yumuşaklık mesela İmam Malik'in muvatta adı oradan geliyor yani düzlenmiş yumuşatılmış ma nesine wat etel kulukiy yumuşak kuyulam ve, ve yine yumuşak bir şekilde tahammülle e, davranmaları gerekir. Hatta la yaqul lehuma hatta o, o ikisine dememeli iza cazabu aljrahum ustazaru minhuma. Yani onlardan öyle çirkin olan herhangi bir şey sadır olduğunda ev kal bu mu var ya da yani bu elme el ne onun çoğuluğu yedirmek erzak o manalara geliyor yani yenilecek şeyler gıda erzak yani onların bakımı, onları yedirmesi, doyurması, içirmesi ağır gelirse demesin. Uf, Ne demesin? Uffin. Öf de, bile demesin. Fadlen amna yezidu aleyhi. Bu öfün dışındakileri bırakın. Ağır kelimeler söylemesini bırakın. Öf bile demesin. Fıkıh usulünden hatırlarsanız buna bu bir e, delalet çeşidine örnek getiriliyordu. Hangi, yani delaletul lafzı alel mâna bahsi vardır ya fıkıh usulünde. Onlardan birini örnek olarak getirilir bu. Hatırlıyor musunuz? Sesim geliyor mu arkadaşlar? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَ Bu ayet Delâletun lafzi alel-ma'nâ bahsinde fıkıh usulü kitaplarında delil olarak getirilen bir ayettir. Delâletun nassa örnek verilir. Delâletun Nas. Yani şöyle açıklanır. E, ayette ya da herhangi bir nasta bir durum örnek verilmiş. Buna bakarak e, diğer durumlar İçinde yani illet birliğinden dolayı aynı hükmü verebiliriz. Mesela ayette anne babaya öf demeyin deniliyor. Peki öf demeyelim ama Allah belanı versin diyebilir miyiz? Allah cezanı versin. İşte lanet olasıca kadın adam diyebilir miyiz? Çünkü ayette öf demeyin diyor. Öf demiyorum ama lanet ediyorum diyebilir miyiz? Hayır. Yani öf demeyin demek... Öf bile demeyin demektir. Öf demek bile yasaklanmışsa onun üstündeki fevkindeki her türlü kötü söz yasaklanmıştır. Bu nas'tan anlaşılıyor. Yani azıcık e, kafası çalışan, kıyas yapan insan bunu anlar. Dolayısıyla bu delaletün nas buna örnek verilir. وَقَدْ بَالَغَ سُبْحَانَهُ فِي الْتَوْسِيَةِ بِهِمَا Allah Teala onlara iyilik yapma konusunda e, o kadar e, hassas, o kadar e, mübalağa yaptı ki yani o kadar bunu önemsedi ki haysu ifteta ha bi an şef'a'l ihsan ileyhima bi tevhidih öyle ki diyor anne babaya iyiliği tevhide birleştirdi yani en te'abudu illa huy. dedi. Orada tevhid var. Hemen akabinde anne babaya iyilik etmektir dedi. Nitekim hadis-i şerifte de bir sahabi Resulullah Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah en faziletli ibadet hangisidir? As-salatu fi vaktiha buyuruyor. Vaktinde kılınan namazdır. Hemen akabinden neyi zikrediyor? Bir rulvali değil. Anne babaya iyilik etmektir. Akabinden de cihad fi diyor. Bu ayette de önce tevhidle ilgili bir emir var. Ondan sonra da anne babaya iyilikle ilgili emir var. Vana bahuma fi silkil qadaibihima ma'an. Ve e, ayeti kelime de tevhid ile anne babaya iyilik etmeyi birlikte yan yana getirdi. Summa dayqa al-amra fi Sonra da Onlara iyilik etmek onları gözetmek onlara bakıp onları onlara bakıp e, onların durumlarıyla alakadar olma konusunda o kadar işi sıkı tuttu ki hattalemm yuura fi fiedna kelimetim. Hatta en ufak bir kelimeye bile ruhsat vermedi. Tenfelitu Minel mutada yani öfkelenen bir insandan sadır olabilecek en basit bir kelime ki öftür ona bile müsaade etmedim. Ama <gülüyor> mucibeti dajri ve muqtadiyatı hi, halbuki öfkelenmek bu tür sözleri söylemeyi gerektirdiği halde bunlara bile müsaade etmedim. Vama ahvalin laykaduye dul sabrul insani ma ha fi isttayat ve ee, insanın sabrini, sabrını aşan, e, sabrından taşan bazı durumlardan kaçınması mümkün olmadığı halde, yani anne baba da olsa sabrı ve tahammül sınırlarını zorlayacak bir takım e, durumlarla karşılaşabileceği halde insan, Allah Teala kesinlikle müsaade etmiyor öf bile denilmesine. Walaten harhuma ve onları azarlama. Yani walatezcürhuma. Yani onlara e, onlara hor davranma, onlara bağırıp çağırma, e, onları men etme diyebilirsiniz zecrayezcürum. Ama yeta'atayanihi mima la yagjibukh. Senin hoşuna gitmeyen, senin sevmediğin bir takım şeyleri yaptıklarından dolayı onları e, azarlama. Onlara hor bakma. Kaba davranma yani. وَالنَّهْيُ وَالنَّهْرُ وَالنَّهْمُ اَخَوَاتٌ Bunlar birbirleriyle kız kardeşmiş. Ne demek yani kız kardeş? Kız kardeş. Benzer manâ aldılar. Ve kullahuma ve onlara öf demek yerine ve nehri ve onları azarlama, korulamak yerine onlara söyle ne söyle kavlen kerimen cemilen. Güzel söz söyle. Kibar ol ya, nazik ol. Kemal yaptıbihu husnul edeb. Güzel ahlakın gerektirdiği şekilde ve nüzulü ala'l mürü'eti ve yine insanlığı gerektirdiği şekilde ve kîle denildi ki huwa en yekûle güzel söz söylemek ne demektir? Şu demektir. Ya ebata ya umma ey babacığım ey anacığım demektir. Kema kâle İbrahimu li ya ebata İbrahim Aleyhisselam'ın babasına ya ebeti, ey babacığım demesi gibi. Ma'a küfrihi, halbuki babası kafirdi ama yine de ona, ey babacığım